Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Ne oluyoruz? Vallahi bir süredir ilk kez ikimiz beraber <gülüyor> aynı anda programda olabildiğimiz için aslında ilginç. Evet, ee, mutluluk veriyor <gülüyor> Geçen programda biraz böyle ekonominin görünmeyen tarafından bahsetmeye başlamıştık. Iceberg. Evet, ekonomiyi bir buzdağı olarak düşünürsek... Aslında görünen kısmı sadece maddi değerini verebil verebildiğiniz ya da işte ekonomik endikatörlerin, göstergelerin, iktisadi göstergelerin o değeri gösterebildiği kısmını gösteriyor. Ama e, işte doğanın aslında yarattığı kıymet e, ve değer, doğanın üretimi, e, aynı şekilde ücretsiz emek, e, mesela hani içinde genellikle de kadınların yaptığı üretim ve kayıt dışı ekonomi gibi bu e, buzdağının... ...görünmeyen tarafında da aslında çok daha büyük bir... ...kıymet yaratılığından bahsetmeye başladık. Birazcık onu değişmeye devam edeceğiz. Evet. Ee, biraz e, geçen programda da bahsetmiştik aslında eleştirel bir şekilde... E, ...bu buzdağının görünmeyen tarafını görmek nasıl mümkün olabilir diye... ...ve bunun ana akım ya da yerleşik metodlarından bahsettik. Yani doğaya bir e, maddi değer biçme metodlarından ve e, işte... Bütün dünyadaki ekosistem hizmetlerine aslında bir değer biçmeye çalışanlardan bahsettik. Ondan sonra ücretsiz emeğin hanelerde ücretsiz emeğin emeğe değer biçme e, çalışmalarından bahsettik. Şimdi bunları biz eleştirel yaklaşıyoruz ama birazcık e, işte bildiğimiz ekonomiyi daha bilinen bir dille anlatmak adına. Yani nasıl değer biçiliyor, ne yapılıyor da yani bu iktisatçılar nasıl aslında doğanın değerini nasıl hesaplıyorlar biraz ondan bahsedelim istedik ve neden biz buna karşıyız. Ondan sonra da bu görünmeyen kısmı başka tür görünür kılmanın yolları ne olabilir diye biraz bahsetmek istiyoruz bugün. Fikret'e bırakıyorum ben bu çevre işine değer verme, kıymet verme, değer biçme metotlarını anlatması için. Evet, şimdi aslında baya bir alet edavat var bu konuda. E, bildiğimiz standart e, iktisadın uygulaya geldiği ama bunların en fazla kullanılanı koşulu değerlendirme olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz contingent valuation tekniği bu teknik e, yaşı olanlar hatırlar genç alanlar da çevre üzerine çalışıyorlarsa mutlaka okumuşlardır duymuşlardır 1989 Valde Valdes kazası... ...biliyorsunuz... ...büyük bir tanker... ...ham petrol taşıyor... ...Alaska'nın oralarda kayalıklara çarpıyor... ...ve... ...binlerce... ...ham petrol yayılıyor... ...çok çok ciddi bir... ...deniz... ...ve kıyık kirliliğine... ...neden oluyor... E, ...yüz binlerce kuş, balık telef oluyor. E, kilometrelerce kıyı şeridi e, neredeyse yok oluyor. Orada geçimini turizmden, balıkçılıktan sağlayan binlerce insan mağdur oluyor vesaire. ve yerliler de var. Evet. Tabii yerliler de var. Bu halkın önemli yerli, bir kısmında yerli. yerli. Evet. Bütün geçimleri var e, Şimdi şöyle gemi eski teknoloji bir gemi e, tek e, bloktan oluşuyor dolayısıyla bir ufak bir delinmede bütün petrol denize yayılıyor ki e, yıllar öncesinde bu tür gemilerin çok bölmeli yapılması konusunda alınmış tavsiye kararları olmasına rağmen. Fakat daha önemlisi e, gemide ayık kimse yok kaza esnasında. <gülüyor> ben de onu söyleyecektim. Yani. Ve daha daha da önemlisi e, gemidekilerin çok ciddi bir e, içme kapasitesi olduğunu şirkette biliyor yani daha önce bir sürü vakada kaptan da başta olmak üzere herkesin bol miktarda vodka tükettiği biliniyor. Bunların hepsi sonraki hukuki, hukuki süreçte ortaya, ortaya, ortaya, ortaya çıkıyor ortaya ve ek ya tamam hani çok üzüldük. Zaten hani bölgeyi de temizlemeye başladık ama yani tamam suçluyuz. Evet, hani kaptanın sarhoş olduğunu, sarhoş gezdiğini biliyorduk. Bu gemiyi ona teslim etmemiz lazım. Parası neyse verelim. Parası neyse verelim. Hani verin bize bir şey, faturanı hani verebiliyorsanız ödeyeceğiz diyor. Mahkemede bunun üzerine bir grup iktisatçı diyor ki bize bir yöntem geliştirin de bu adamlara bir işte fatura verelim. Ee, geliştirilen yöntem aslında böyle 1960'lardan beri daha e, ufak çapta e, iktisat literatüründe kullanılmaya başlanan, biraz da e, e, sosyologların ve psikologların da e, ilgisini çekmiş olan bir teknik. Teknik çok özetle e, bir anket çalışmasına dayanıyor. E, i̇şte herhangi bir olayla e, ilgisi olacak, o olaydan etkilenecek kimler varsa bunu bir popülasyon olarak görüyorsunuz. Bu popülasyondan bir örneklemle bir alt grup seçiyorsunuz. Ve bu gruba çok basit bir şekilde işte bu Exxon Valdez kazasına referans verecek olursak öyle bir önlemler paketi getireceğiz ki bundan sonra Böyle bir kaza olmayacak arkadaş. İşte ne bileyim yani kaptan sarhoşsa bizi uyaracak bir sistem. Biz hemen oraya gideceğiz helikopterle işte şunu edeceğiz bunu edeceğiz. Radar sistemleri koyacağız. E, e, kıyı güvenlik sistemlerini alacağız. Bir daha böyle bir kaza olmayacak. Ama Dolay pahalıya mal olabilir. E, i̇şte evet zaten olmayı. Bu sistemi kurmanın bir maliyeti var. Hı. Peki Ömer Madra sen Ömer Madre olarak... Şu varsayım altında ki diğer herkese katkıda bulunacak. Bir seferliğine ne kadar bir katkı yapmaya hazırsın diye sana bir soru soruyoruz. Bu soru biraz daha sofistike soruluyor. Ama aynı soruyu işte Bengi'ye de, Can'a da. Bu Farklı bizim, gelir seviyelerinden yani o bir sürü insan Bir alt soruyor. grup çektiğimiz için misal Amerika toplumunu ve o Kanada'da yaşayan, Alaska'da yaşayan insanları temsil eden 3000 kişi seçtik. Bu 3000 kişiye bu anket uygulanıyor bizden 250 dolar çalışır. <gülüyor> <gülüyor> ve e, işte herkesin bilgisini aldıktan sonra e, bir ortalama değer bulunuyor. E, bu hane başı bir ortalama değer. İşte kaç tane hane varsa yine çok kabaca konuşuyorum. O kadar haneyle çarpılıyor ve e, daha sonra da e, Exxon şirketine alın size fatura deniyor. Yani olayın hukuki süreci o. İşte Exxon sonra buna itiraz etti ve sahre olay daha çetrefil bir şekilde gelişti ama şimdi oraya girmeyelim böyle bir teknik var yani niye, niye itiraz ediyor Peki ha e, neyse, çok para çok diye, de, evet, çok diye. Ee, şimdi yani buradaki yöntemle buradaki yöntem insanlara gidiyorsunuz bir e, bir e, doğal zenginlik var işte e, kıyılar var balık var kuşlar var ve bunların parasal bir karşılığı yok piyasada. Siz farazi bir piyasa yaratıyorsunuz. Diyorsunuz ki insanlara ey Ömer Madra düşün ki ben burayı koruyacağım. Dolayısıyla buranın korunmasının bir maliyeti olacak çok açık. Bu maliyete sen kişisel olarak ne kadar katkı yapmaya hazırsın? E, bu teknik dediğim gibi çok kullanılıyor. Mesela... Ee, doğal parkların değerinin konmasından tutun da... E, şu, ne Geçen daha. programda bahsettiğimiz işte bu bütün dünyanın ekosistem hizmetlerine mesela bir işte fiyat, fiyat koyun. Onların hepsi aslında bu tür e, sorularla atıyorum işte bil, bilmem neredeki sulak alanın e, aynı şekilde işte bir anketle bu sulak alanın korunması için... ...ne kadar para vermeye... E, ...yani çok basitleştiriyorum... ...razısınız. Ya da bunun bir başka ee, versiyonu da... Ya da başka versiyonu evet. E, ya şimdi bu sulak alan var ya... ...işte kuşlar geliyor gidiyor vesaire... ...orayı biz... ...işte havaalanı dümdüz, dümdüz edeceğiz... ...beton dökeceğiz... E, ...işte havaalanı yapacağız diyelim... ...dolayısıyla oradaki bu doğal zenginlik kaybolacak... Ya ...bunu yapmak zorundayız... Hı. ...peki Ömer Madra ...böyle bir şey yapacak olursak... ...sen... Kaç liraya buna eyvallah dersin evet. diye soruyoruz. Ya bunu kabul etmek bunu için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve insanlar zaten çok farklı cevaplar veriyor. Evet. Yani bir taraftan şimdi da öyle şey Bu iki sorunun e, yakın hatta aynı, aynı cevapları vermesi lazım. lazım. Tabii farklar çıkıyor vesaire ama şimdi burada önemli olan e, e, ve bizim yani critical e, eleştirel yaklaşmamızın nedeni e, burada kişilerin kafasında var olduğunu düşündüğümüz bir değeri onlardan öğrenmeye çalışmamızla sınırlı kalan bir yöntemden bahsediyoruz. Şimdi tabii bu değer o kişinin çevre bilgisine, o kişinin gelirine, o kişinin çevre konusundaki hassasiyetine vesaire vesaire bir sürü şeye bağlı. Ve şöyle bir durum düşünelim. Yüz kişilik toplumda ...99 kişi, bu %99 e, rakamına da referans <gülüyor> vermiş olalım. Gelirin %1'ini alıyorsun. Bir kişi de gelirin %99'unu alıyor olsun. Şimdi biz anket uygulayalım. 100 kişilik bir komünite olduğu için herkese gidelim. E, ne olacak? E, 99 kişinin elindeki gelir çok az olduğu için... Zaten çok az. Çok az katkı yapabilecek. Yani. O geri kalan bir kişinin... E, ...bir şekilde çevresel değeri yoksa bitti. <gülüyor> bana ne diyorsa ya yani. Bana ne dedi evet. an, ben katkı vermeyeceğim dediği an... ...o konuştuğumuz... Iı, ...çevre... Iı, ıı, ...zenginliğinin diyelim... ...doğal zenginliğin... Iı, ...parasal bir karşılığı çok çok düşük çıkacak. <gülüyor> bir de tabii insanlar... Iı, yani ...bu tür sorularda oldukça miyopik cevaplar verebiliyorlar. Ee, yani ne bileyim 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını... ...50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını hiç düşünmeyebiliyorlar. Ee, ya yani şimdi ben katkı vereceğim ama... ...yani Ömer verecek mi acaba diye ben düşünüyorum. Sen aynı şeyi düşünüyorsun. Düşünebiliyor insanlar. Dolayısıyla burada e, karşı tarafın katkı yapıp yapmayacağına bağlı olarak... ...senin vereceğin miktar değişebiliyor... Ama ez cümle bütün bu yapının gerisinde e, tek tek bireylerin e, tercihleri üzerinden giden bir yaklaşım var. Ki bizim e, en fazla e, işte e, kırmızı ışık yaktığımız nokta bu. Evet yani e, hem yani Doğan'ın işte biz bu programda da çok yeri geldikçe konuştuk. Doğanın doğal varlıkların sadece bir işte ekonomik değerleri, iktisadi değerleri e, ve dolayısıyla kaynak olarak değerlerinin ötesinde bir değeri olduğu e, ve buna insanların tek tek bireylerin e, değer biçmesinin çok daha ötesinde bir değer olduğu ve bu şekilde ekonomiye indirgenerek, iktisadi değere indirgenerek bir değer biçilmemesi gerektiğini hep konuştuk <gülüyor> ve bazı insanlar için zaten e, bu sorunun kendisi bir e, hakaret neredeyse evet, yani, e, bir şey yani, evet. ne demek yani buna para biçilebilir mi özellikle Doğayla çok daha organik, daha çok çok daha iç içe olan e, kültürlerde bu e, soruyu sorduğunuz anda zaten dayak yersiniz büyük ihtimalle. Onun için olarak. işte Exxon Valdez şeyinde zarar oldu. gören yerlilerde, onlar evet. bambaşka bir biçimde baktıkları için evet. oradaki bütün o kıyılardaki varlıklara, tabiat varlıklarına filan çok evet. absürt gelmiş olabilir bu değerlendirme. De. Aynen. Ve aslında şimdi bu Exxon Valdez'de bu yapılan e, metodun ve yani bu tür bir finansal değerlendirme altyapısı daha sonra işte bugün RED dediğimiz e, yani e, tekrar ormanlan orman, orman ne? O. Ağaçlandırma ve ormanlandırmayla ile sera gazı emisyonlarını e, bir şekilde bertaraf etme e, politikaları aslında alt, altında bu yatıyor. Yani bir şeyle bir yerdeki bir ekosistemle başka bir yerde yaratılacak başka bir ekosistemin e, bir şekilde karşılaştırılabilir ya da eş olabilir olması. Yani hmm. bir yerde ormanı yok ediyorsunuz ya da bir yerde e, işte gazı salıyorsunuz. Ama karşılığında, karşılığında gidip, gidip başka bir yerde okaliptüs ikinci sanki onu bertaraf evet. edecekmiş gibi ve bu da. Aslında bu tür işte hani daha çok yerli kozmoloji, kozmolojilerinde olan çok daha organik ilişkiler doğayla kuran topluluklar için çok kabul edilmez bir şey. Yani sen benim doğamı burada yıkıp öbür tarafta ağaç dikince aynı şey değil ki falan diye kesinlikle kabul etmedikleri De. ve direndikleri bir şey. Ee, bir ufak parantez açalım bu koşullu değerlendirme yöntemine ilişkin olarak. Şimdi... Burada fiyat biçmenin e, yani absürt boyutunu e, de, e, vurguladık. Ama öbür taraftan eğer bir anket çalışması yapılacaksa anket çalışmalarında yani kişilerin çevreye yönelik pozisyonları, değerleri vesaireleri ölçülmeye kalkı, kalkışıldığında da şöyle bir problem var. Bunu da görmek lazım. İşte sen özetle çevreci misin? Çevreyi seviyor musun? Çevre... ...için bir şey yapmaya hazır mısın? Türlü sorular sorulduğu zaman da herkes... ...aa tabii biz çevreciyiz diyor. Evet. Ee, <gülüyor> dolayısıyla böyle bir e, e, rakamsal bir soruyla karşı karşıya kaldıklarında da... ...insanlar hakikaten biraz daha bu çevre konusunda e, iki kez düşünebiliyorlar. Çıkan rakamın absürtlüğü, bu sorunun e, çok şeyi e, kapsamadığı... ...ortada ve bunu konuştuk ama öbür taraftan da bu tür çalışmaların bir kazanımını vurgulamakta da yarar var. O da şu, bu para vermeyi neler etkiliyor diye baktığınız zaman enteresan bilgiler alıyorsunuz. Ne, nasıl yani? Ee, Kimin kaç lira vereceğini ne belirliyor? Ne belirliyor? Yani, Mesela kadına daha fazla katkı yapmaya hazır... Her, her zaman oldu. Her zaman oldu <gülüyor> ama bunu anket sonunda çıkartıyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla yani arkanızda bir akademik Bilimsel, çalışma oluyor. Evet. Çok açık bir şekilde daha parası olanlar daha fazla verebiliyorlar. Eee daha eğitimler daha fazla para veriyor. İşte yani çevre konusunda has, hassas olanlar, çevre konusunda herhangi bir işte encio'da çalışanlar, bu konuda herhangi bir, bir temas, temas, yani bir toplumsal hareketsin içinde bulunmuş olanlar. Ne bileyim, en basinden e, şehirde yaşayanlara şu tür sorular sorduğunuzda hiç işte çapa alıp iki kez toprağa eşeledin mi diyen e, evet diyenler mesela daha fazla katkı verebiliyor vesaire. Yani bunları öğrenmek açısından. Bu tekniğin bir e, yararı olduğunu da görmek lazım. Bir de tabii e, bu e, çalışmanın e, en önemli e, sıkıntılarından bir tanesi... Yani bu, ...bu parantezi kapattıktan sonra... E, ...insanlardan bir para almıyorsunuz. Yani sonuçta... <gülüyor> ...hipotetik bir soru soruyorsunuz. Ee, hakikaten e, ertesi gün gelip... E, ...hadi Ömer 250 dolar demiş... <gülüyor> ...sana alabilir miyiz? Ben... Pamuk Önder cebe mi? Evet. Onu da belirtmiş şey olalım. Ee, şimdi... ...yani bir yandan... ...tabii daha etik ve e, ideolojik olarak... ...bunun e, eleştirilmesinin yanı sıra... E, bu metod ve bu değerleme metodu aslında politika yapımında ve belli kararların verilmesinde, hukuki süreçlerde çok kullanılır hale geldi. Türkiye'de olmasa bile. E, diyelim ki bir işte hakikaten e, bir sulak alan kurutulacak ve onun yerine havaalanı yapılacak. Ya da bir e, üçüncü köprüden bahsediyoruz diyelim ki. İşte üçüncü köprünün e, mahvedeceği ekosistemin e, bir şekilde değeri hesaplanıp ondan sonra üç, üçüncü köprünün getireceği maddi yararla e, karşılaştırıldığında diyelim. Maddi yarar daha fazlaysa e o zaman e, bu köprü yapalım gibi yani bu sadece bir değerleme ve işte bir e, tazminat aracı olmanın ötesinde bir karar verme prensibi ve hatta tek karar verme prensibi haline geliyor yani fayda, maliyet fayda maliyet analizleri yapılarak şey olduğu için şimdi burada e, şöyle bir durum var e, aslında Batı dünyasının diyeyim, çoğu buna artık ve bizim gibi düşünen eleştirel ve ekolojik iktisatçılar bu tür değerlemelere tamamen karşı. Yani maddi değere indirgenemez ve tek değer sistemi maddi değer değildir diye. Ancak Türkiye gibi bir bağlamda işte geçen haftada biraz konuşuyorduk. Bizim hukuki sistemimizde mesela ekosistem hizmetlerinin yaptığı iktisadi katkı hiç davalarda söz konusu olmadığı Anladım, için... Evet. Ee, bir yandan da böyle bir ikircikli durum var. Yani bakın hakim bey burada çok ciddi bir ekonomik değer var aslında demek. Bazen elimizi de güçlendirebiliyor. Ama o yolu işte bir kere girmemek lazım e, diye de... Evet, etik ee, sorunlar deyince ben de bir şey ilave edeyim izininizle. Gibi. Ee, yani Exxon Mobil'in hem bu biçilen değere itiraz ettiği ve sonunda kendi kabul ettiği de, parayı da tazminatı da ödemediği gibi çok uzun senelerdir devam eden bir kepazelik var. Ama bir de e, şeyi şimdi biliyoruz ki Exxon Mobil e, yani o kazanın olduğu sıralardan çok önce zaten... ...oralarda e, özel olarak eriyeceğini bildiği için bir an önce oralarda yat, petrol taşımacılığı arama bulmak için de şeyler yapmış ve bunu gizlemiş alttan. Ta 1977'lerin sonlarında e, öğrenmiş, evet. kendi araştırmalarını yapmış. Bir milyon dolar evet. para verip araştırma yapmış ve bunu gizliyor. Gelecek kuşakların şeyini de ipotek evet. altına alıyor yani. Evet. Müthiş bir etik sorun var. İnsanlık suçu işlemişler yani. Yani zaten etik aramamak lazım herhalde. <gülüyor> Ekson Valdez'de çok fazla. Hayır ama bunu Tabii da ki. söylemek lazım yani. Evet ama yani birazcık işte bu meseleler... ...özellikle Amerika'da kamuoyuna duyuldukça... ...bir bilgi edinme, özellikle çevre meselelerinde... ...bilgi edinme hakkının genişletilmesi... ...ve bunun geniş çevrelerce, toplumun geniş çevrelerince... Ee, ...kullanılmasının yolunun açılması... ...aynı zamanda da... E, ...Çevre Environmental Protection Agency... ...Çevre Koruma Ajansı diyeyim... ...ona Amerika'daki bütün işletmeler... ...yani faal olan... E, ...ve borsada... ...yani pub, borsada... ...kağıtları okay. oynanan... E, ...ki yani bu zaten çok büyük bir yüzdesi oluyor... ...Amerika'daki iktisadi işletmelerin... E, ...hepsinin... E, Dışarıya mesela bu çok kısıtlı ama dışarıya verdikleri salınlar yani hem toprağa hem suya hem de havaya verdikleri emisyonların hepsini rapor etme zorunluluğu var. Ve herhangi bir vatandaş ve ben yani Amerika vatandaşı olmak zorunda değiliz hepimiz gidip bakabiliyoruz mesela Exxon Amerika'da bütün fasilitelerinde havaya ne kadar ne gazı verebiliyor gibi. Yani bu tür musibetlerden diyeyim aslında sağlam mevzuatlar çıkarabilmişler. Ve yani ne kadar kullanılıyor tabii bu, bu yollar bilmiyorum ama hani Türkiye'deki durumla belki bir karşılaştırmak için vaktin sonuna geliyoruz. Şimdi biz bunu eleştirdik ama bir sonraki programda şunu yapmaya çalışacağız. Tamam buna sadece maddi bir doğanın üretimine sadece maddi bir değer biçmeye eleştiriyoruz. Ama doğanın üretimini başka ne tür yollarla görünür kılabiliriz iktisadın içinde. Yani bir ekonomiyi aslında başka türlü nasıl temsil edebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Yani alternatiflerle bahsedeceğiz birazcık. Ee, ama iki hafta sonra. Evet iki hafta sonra görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel. İyi, evet, iyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudret ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun